İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhabalar sayın Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına Açık Radyo'da hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu e artık 15 yaşındayım bugün benim doğum günüm. E, ve eğitim aktivistiyim. E, bugün sizlere bir konuğum var. Kendisi ıspanak'tan e, plastik yapıyor. Ve bunu geri dönüştürülebilir bir şekilde piyasada kullanıyor. E, şimdi kendisiyle olan röportajımıza geçiyoruz. Bugün 14 yaşındayken girişimcilik, sosyal inovasyon ve bilimsel çalışmalar yapmaya başlamış. Şu anda kimya mühendisliği e, öğrencisi 19 yaşındaki Emir Belli konuğum. Genç bir bilim insanı Emir, kendisinden dinlemeniz, kendi hikayesini ve kim olduğunu daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle Emir hoş geldin, bizlere biraz kendinden bahseder misin? Hoş bulduk, programınıza davet ettiğiniz için öncelikle ben teşekkür ediyorum. Adım Emir Beyli, 19 yaşındayım, Kazakistan Ulusal ve Tarım Araştırma Üniversitesi'nde, ikinci sınıf kimya mühendisliği öğrencisiyim. Aslında ben biraz da daha çok çocukluğumdan başlamak istiyorum ve bu zamana kadar gelen e, sürecimden e, biraz değinmek istiyorum. E, aslında benim kimya mühendisliği okumam e, çocukluktan başlayan bir e, ilgi, yetenek. Yani e, annem her zaman bunu böyle derdi bana. E, çocukken e, işte bitkiyle, toprakla, süzmeyle, Çişelerle hani karıştırıyormuşum, bitki esansı yapmaya çalışıyormuşum suyla. Aslında benim çocukluk hikayem burada başladı. Ama e, ilkokul, ortaokul dönemlerimde e, bazı rahatsızlıklara yakalandığım için e, eğitimim yerada kalmış gibi oluyordu. Çünkü bir devamlı hastanede yatıyordum bronş hastalığı ve tüberküloz veren hastalığına yakalanmıştım. E, benim aslında eğitimim boyunca işte belirli sıkıntılar çektikten sonra hayat mucizelerle dolu olduğuna inanıyorum. Çünkü her şey bir nasiptir. ne zaman neyin geleceğin, neredenin nasibin gelecek zaman belli değil. Önemli olan önümüze gelen her şartı değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum ben. Öyle bir düşüncedeyim. Ben... Küçükken aslında bilim ve sanata çok meraklı olan bir çocuktuum. Hmm, ortaokuldayken aslında kendimi sanat alanında daha çok yetiştiriyordum. Tefhisini i̇şte, yaptım, kaligrafi, Ebru sanatı. E, 4-5 yıl boyunca e, Ebru sanatı eğitimi almıştım belediyede e, ve bu Ebru sanatı aslında benim e, rahatsızlığımda e, suya bırakılan e, benim görüşüm yani benim düşüncemde. İfadelerimizi yansıttığımızı düşünen bir sanat olduğunu e, belimziyorum. E, ve ben de bu yolda aslında öyle ilerledim e, sanata. Bakış açım öyleydi. Eple Sanatı'nda e, yarışmalar e, yapıyordu Ve e, özgüven olmayan bir çocukluğum aslında, farklı bir çocukluğum aslında ilkokul, ortaokul döneminde. Altı e, yıl kadar eğitim aldıktan sonra e, ortaokulda belediyeler arası, yani ilçeler arası e, bir Eple yarışması yapılmıştı. Ve o yarışmaya katılarak e, kendi e, ilçimi temsil ederek birincilik hakkı kazanmıştım. Bu benim için aslında büyük bir başarıydı. Çünkü e, yaklaşık e, çocukluğumdan beri hastanede yatmış bir çocuk olarak ve belirli rahatsızlıklar geçirmiş biri olarak aslında bu benim için büyük bir heyecan vericiydi. E, bu e, özgüvenimin e, ve bir şeyleri başardığım hissiyatı e, gerçekten başarı anlatılamaz. Öncelikle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Başarıyı. Ee, ve ardından liseye geçtim. Ve kimya mühendisliğini üniversitede çok hayal ed eden bir çocuk. Bir an önce üniversiteye Ama meslek lisesini tercih etmemin sebebi ise kimya alanında çalışmalar yapıp. hem ülkemi e, ve, hem de Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. E, altın e, yazılarla. E, aslında bu 14 yaşımda liseye geldikten sonra aslında çok böyle içine kapanık bir çocuktum. Bir gün mesleki gelişim dersinde hocamız şunu söylemişti. Sanatsal çalışmalar yaptığım için girişimciliğe çevirmemi söyledi ve aslında bu senin için farklı bir olanak haline dönebilirdi. Ben de aslında ilk başta takmamıştım bu düşüncesine. Çünkü kendime inanmıyordum, güvenmiyordum aslında. Ve bir mesleksizli olduğum için de insanlar tarafından birazcık Baskı vardı, işte meslek sesi yapamaz, başaramaz aslında düşünceleri vardı. Ve bir gün annemin yanına gittiğimde anne dedim okulumuz bir vakıf tarafından e, girişimcilik yarışması yapıyordu İsterarası. Ve bu uluslararası yapılıyormuş, ulusal ve uluslararası şeklinde. Annem bahsettiğimde annem de bana dedi ki oğlum hani istersen katılabilirsin bu hmm, yarışmaya. Kendine inan, kendine güven ve yapabileceğini inanıyoruz. Ben de kelime o annemin e, motivesiyle hocamın kapısını çaldım ve hocam e, beni gelişmeye kabul etti. Ve o zaman e, sosyal sorumluluk bir projesi adı altında yapacağımız için de e, benim evresinin adından yaptığım e, eserlerimi ayrıca haline getirdik. Ve o zaman da çocuk ölümleri ve e, çocuk katliamları çok fazlaydı. 2016 yılından bahsediyorum bu arada. E, ve o zaman Bileklikler tasarladık, makine bölümüyle e, birlikte ve biz bunlara e, okul çıkışlarında ve okullara farklı farklı okullara gidecekler satışlarını gerçekleştirmiyorduk. E, ama nerede satış yapacağımı, nasıl konuşacağımı bilmiyordum. Bir gün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin girişimcilik dersine katılmıştım e, ve orada bir e, girişimci gelmişti ve demişti ki eğer bir girişimci olmak istiyorsanız e, dükkan dükkan, bir ay kapıyı alıp dükkan dükkan geziyorsunuz, e, eğer olsa arabayı pardon, ayakkabıyı satıyorsanız, siz girişimcisiniz. Ben de o lafa çok inandım ve çok güvendim. Ve burada bir dramatik olayı anlatarak aslında ve bu çalışmayı, farkındalığımızı anlatarak satışlar yapmaya başladım. İlk yapmama rağmen ilk kez bu çalışmaya başlarken, nasıl söyleyeyim size, birazcık heyecan vardı. Aslında ve daha 14-15 yaşında bir çocukken, Bunları yapmak gerçekten insan, yani bir kişi için çok önemli. Aslında benim buradaki kazandığım noktası iletişim, özgüven ve kendini anlatma yeteneğinin geliştiğini fark ettim. Dükkan dükkan sattım ve satışlarım da çok iyiydi. Her gün satış yapıyordum ve bir ayın sonunda altı bin lira kadar para kazanmıştım. Ee, ve okul tarafından, hocalarım tarafından çok büyük bir tebrik almıştım. Çünkü e, birçok arkadaşım vardı ve bu kadar satış yapamayıp da benim yapmam hocalarımın çok ilgisini çekmişti. O zaman o yarışmanın sonunda da e, yarı finali soğukluk, e, finale gidemedik, belirli e, puanlar, taşları alamadık. Ama benim için burada başarılı olup başarısızlık olmak önemli değil, önemli olan bir şeylerin farkında olmak ve bir şeylerin e, farkındalığını yaratmak aslında. Ee, benim için önemli bir, bir duygu aslında, bir düşünce. Ee, ve biz yıl sonu yardım muhtaç olan ailelere hediye çeki yaparak da e, bu çalışmamızı sonlandırdık. Ee, onca sınıfa geldim ve onca sınıfta e, kimya bölümüne girdiğimde meslek dersimize başladığımız dönem. E, o zamanlar girişimcilik çalışmalar daha çok önem vermiştim. Daha sonra işte ailem devamlı çevreci insanlar ve hep devamlı doğal beslenen insanlar. Ee, her gün doğalmasın ve at denizlerde balık sinyalarının midesinden e, e, Yunuslar'ın işte köpek balığı midesinden e, plastik kirliliğine yönelik işte plastik poşetler çıkıyor midesinden ve birçok deniz canlısının da yaşamını yitirdiğini görmüştüm. Bu benim için çok e, üzüntücü, üzüntülü bir şeydi. E, aslında sadece denizlerde değil doğalarda da aslında belirli e, yabani olsun, inek olsun vesaire bunlarla alakalı ee, doğada da aslında plastik poşetleri yutmasıyla birlikte birçok hayvan da bu sayede ölüyor. Ee, benim çok modelimi bozuyordu bu olay. Ee, çünkü aslında biz burada kendimizi zehirlediğimizi düşünüyoruz. Çünkü birçok kanser hastalığı zaten bundan ibaret olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü e, hepimiz balık yiyoruz ve bu balıkların midesinden çıkan partiküleri biz göremiyoruz. Ve sentezlendiği için e, vücutta istenmeyen e, bakteriler tarafından biz de rahatsız oluyoruz bu tür e, hastalıklara. E, daha sonra bir gün arkadaşlarımla birlikte Eminönü'nde vapura binmiştik. Her hafta sonları gidiyorduk böyle deniz havası görelim diye temiz havası diye. Bir gün e, insanların e, denizlere, işte, simit yerine plastik ışıklı tatlını fark etmiştim ve bu benim aslında çok... O gün daha çok moralim hastalık ve çok üzülmüştüm. Daha 15 yaşında bunları düşünürken ve büyük insanların bunları düşünmemesi e, aslında benim moralim çok bozuyordu. Ee, ardından insanlara soru sorduğumda neden kend, yani kendini zehirlediğini söylediğim için çok dertlimişlerdi. Koşa koşa eve gittim ve bu plastik alanda alanında e, çalışmalar yapan hocalara ulaştım. Ve e, yaptığım bazı araştırmalarda biyoplastik terimine rastlamıştım. Ve bu biyoplastik ile alakalı daha önce patates, muz kabuklarından vs. çalışmalar yapmış kişilere ulaştım. Ve nasıl yol izlediklerine... Ee, ne yapabilirim, ne yapabilirim, nasıl bir farkındalık çıkartabilirim doğa için ekosistem için aslında. Ee, Meslek olduğumuz için e, aslında e, bu tür şeyleri düşünmek e, bir mucizevi bir şey insanlar tarafından. Çünkü e, Türkiye'de büyük bir algı var. İşte, Meslek sesi yapamaz, başaramaz diye. E, ben bunun aynı örneği kendi okulunda görmüştüm. Aslında bu benim için büyük bir e, mutsuzluk değil aslında. Aslında bir umudu ve imkanı kendimiz yaratabiliriz. Benim her zaman dediğim cümle bu. Çünkü Aziz Sancar her zaman şunu inanmış. Ben zekaya değil, çalışmaya inanıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben de aslında bu cümleye çok inanıyorum. Çünkü her şey zeka değil. Bence emek ve çalışmayla oluyor. Ben ailemden de ve Sayın Aziz Sancar, bilimin insanımızda da sizin dediği sözünden de hatırlayarak aslında büyük bir motto haline gelmişti benim için. Ee, i̇nsanların ne dediği umurunda değil, Önemli olan bizim ülkemize bir e, vatan, emek borcumuz var. Ee, ve çalışmalarımı ilerletmek için de son gaz e, ilerledim, tam gaz. Ee, ardından eve gittim, ne yapabilirim, ne edebilirim? E, aklıma şey geldim, sabun yaparak satış yapabilirim düşüncesine geldi aslında aklım. Çünkü daha önceden de girişimcilik teşvübemden yola çıkarak... Çeşitli semtere gittim, ee, satışlar yaptım ve aldığım gelirlerle de e, e, kimya malzemeleri aldım, laburtar malzemeleri aldım. Bazı üniversitelere gittim, onlardan malzemeleri aldım. Bana destek oldu üniversitede profesör mücadeler. E, ardından eve getirdim ve bu soruna bir çözüm bulmam gerektiğini düşündüğüm için başta literatür kaynaktan araştırdım. Daha önceden yapılmamış çalışmalara baktım. Evimizde en büyük dikkat çektiğim şeydi. Annem devamlı ispanağı Neden yediğini sorduğumda da mideme iyi geliyor, e, sindirimsizimime. Ama e, neden iyi geldiğini de e, birazcık araştırdım ve ispanağın e, atık haline dönüştürülmüş ve e, karakteristik. Ve fiziko-kimyasal özelliklerine baktığımda içinden seriloz çıktı. Ama seriloz bizim için aslında biyolojik limit sindirilemez. Ama ince bağırsakta sindirildiğini öğrendim. Tıp fakirizm hocalarına sorarak bu cümleyi aldım. Benim için mucizeydi ve seriloz olduğunu da öğrendiğimde çok mutlu oldum. Daha sonra uluslararası kaynaklara ve uluslararası literatürlere baktığımda daha önceden bu çalışmaya olmamış daha. Ve çok sevindim. Direkt meneme gittim. Malzemelerimi aldım. Daha önceden o dediğim gibi çalışma yapan kişilere ulaştığım belirli e, e, tezlere bakarak da kendi ürünümle o malzemelerle e, farklı hale getirerek, metotlar geliştirerek e, çalışmalar yaptım. E, lise döneme kadar e, aslında e, bir bölgeye kadar yaptım. Daha sonra parti bir okula geçtikten sonra e, kimya bölümünden bir e, hocamla birlikte eee onunla birlikte çalışmalara başladım daha hızlı ve daha profesyonel şekilde. Ee, hocamdan destek aldım. Ee, sonra okulumda ana ait bir küçük bir laboratuvar verildi ve bu laboratuvarda da küçük ve büyük hani desteklerle eee çalışmalarımı ilerlettim. Ee, lise son sınıfa geldim. Daha sonra üniversite sınavlarına girdikten sonra eee Tesisat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği'ne girdim. Ee, ama benim en büyük hayalim kimya mühendisliğiydi. Günün dışındaki belirli üniversitelere başvuru yaptım. Ee, ve belirli üniversitelerde aslında daha çok Kazakistan'a gitme aslında isteğimde ıspanak üretiminin de çok fazla olduğu bölge olduğu için aslında bu projem için gittim Kazakistan'a. Ve şu an orada okuyorum ikinci sınıfım. Ee, ve çalışmalarımızın son aşamalarına kadar yani 100 denemeden sonra iki yıl içinde de bir 100 deneme daha yaptım. Ee, ve orada çeşitli e, özellikler de polidaktik ve polihetroksi, alkanat -Alcan şeklinde ve e, bu özellikle e, yapılar çıkardık. Aynı zamanda da kumaş düğünün ham maddesi, epiksi yapısı da çıktı ve şu an onun üzerine çalışıyorum. Bu zamana kadar e, plastik, kaşık, e, ve, e, e, plastik kaşık ve kahve kapağı üzerine çalıştık. Bunun için daha çok çalışıyorum şu anda. Tek başıma ilerliyorum bu çalışmada ve ekibim yok. Ama ileri zamanlarda şirketleşmeye yönelik çalışmalarımda ekip kurmayı planlıyorum. Büyük bir zorluk aslında, büyük bir başarı olduğuna inanıyorum. Ve bu çalışmamızın aslında en büyük özelliği de aslında diğer plastiklerden ayıran özelliğimiz aslında iki haftada çözülebilmesi. Bazen kulağa zor gelebilir aslında. Bazı insanlar da inanılmıştır aslında bu çalışmamıza ve üniversitelerden onaylı olarak biyodegradable yani Almanya'dan belirli testlerden geçirdirip doğada gerçekten de kompostlanabilir mi, kompostlanamaz mı diye bunun testinden başarıyı geçirdi. Bizde bu plastiklerimize farklı bir ambiyans aslında. Özellikle plastiklerimizin doğada için de içine belirli sentezlediğimiz ürünler var ve bunları Düzce'deki bir köyden aldık. GDO'suz yani tohumların ilk çıkmış hali şeklinde genetik mühendisi arkadaşlarım sen yardım alın. Ee, Plastiklerimizin içine sende edildik. Plastik boyalarımız sorun insanlar olmuştu. Hani neyden yapıyorsunuz, gıda boyası mı kullanıyorsunuz? Hayır, gıda boyası kullanmıyoruz veya kimyasal boya dahil hiç kullanmıyoruz. Çünkü biz herhangi bir kimyasal madde koysak dahil toprağa zarar vermiş oluruz. Ve toprağa zarar verdiysek bu proje'nin anlamı da yok benim için aslında. Ee, biz burada gıda, e, kurutulmuş gıdalar var e, veya kompulsan bozulmuş gıdalar oluyor, meyveler oluyor yani. Bunlardan biz... E, fonksiyonel gıdalardan e, sentezlediğimiz boyaları e, <gülüyor> Plastiklerimizi sentezliyoruz aslında. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Şu anda ilerleme kaydediyoruz aslında. Aynı zamanda da doğa dostu kumaşlar üzerine çalışıyoruz. Belirli ismini vermek istemiyorum şu anda. Daha üzerine çalışıyoruz. Belirli özel firmalar var. Kapan üreten olsun, mont üreten olsun, pantolon üreten firmalar olsun. Bunlara biz doğa dostu kumaş üzerine çalışıyoruz. Biz bunları da yaklaşık 1-2 ayda doğada kaybolabilmesi için doğa dostu ürünler çıkartmayı hedefliyoruz. Ee, ve bu çalışmaların nasıl dünya genelinde gelmeyi düşünüyoruz, globalleşmeyi. Ee, bu yıl e, ilk start açıyoruz, start açıyorum ee, İstanbul'da ee, ve daha sonra işte yurtdışındaki okulumla birlikte birleşip e, globalleşmeyi planlıyorum. Ee, Emir, valla <gülüyor> yaptığım projelerin hepsini, bütün yaptığın işleri, gelişmeleri hepsini ben de inceledim, oldukça etkileyici yani senin de anlattıkların üzerine. Yani benim sana soracağım bir sürü soru vardı ama sen o kadar güzel, o kadar etkili anlattın ki çoğunu zaten açıkladın. Yaklaşık bir 8 dakikamız kaldı, 7 evet. dakikamız kaldı. Evet, ondan da ee... bahsedeyim. E, gelişim çalışmalarımızdan da e, şey, başka bir projem daha var şu an. Ondan tabii tabii bahsettim. ondan da bahsettim. Ee, ben özellikle şeyi duymak istiyordum aslında. Bu e, Ege'de e, yıkıcı o ormanlar, e, orman hı. yangınları yaşandı. Bu projeni evet. de duymak istiyorduk bununla ilgili. Evet. Olarak. Evet. Çok güzel bir aslında benim için. E, şöyle bir şey. Biz aslında bu fikir aslında benim bir uzun zamandır aklımdaydı, o yangınların çıktığından beri, hatta yangın olduğu zaman ben oraya yardım etmeye gitmiştik arkadaşlarımıza birlikte gönüllü olarak. Oradaki e, doğa dengesinin bozulduğunu ve çok üzüntüyle aslında ayrılmıştım Antalya'dan. E, biz buraya aslında şöyle bir e, farkındalık çıkartmak istiyoruz. Bizim e, belirli istasyonlarımız olacak, bu projemizi yaptığımızı, belirli illerde. E, Bizim ürünlerimizin atık halinde toparlanacak ve atıklarımız doğaya bırakılacak yani gömülü. Daha sonra zaten iki hafta sonra doğada tamamen çözüldükten sonra gübreleme yani biyolojik olaylardan başlıyor yani gübreleme olayı başlıyor ve gübrelendikten sonra da bizim içinde yani mikro nano olarak mesela daha çok bu görünmeyen tohumlarımız devreye çıkıyor ve bu sayede yeşiriyor. Çin'den işte papatya, işte biber tohumu, domates tohumu. Belirli yerlerde her yerde böyle bir çalışma yapıyoruz. Ama ormanlarımız için sadece ve sadece ee, daha çok işte çam fitesi vesaire bunları sentezlemeye düşünüyoruz. Süper. Yani şöyle hepimizin tabii ki canı yandı bu. Hani Türkiye aslında iklim krizi tarafından etkilenen en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi hani. Bunda da e, MAPA ülkesi olarak sınıflandırabiliyoruz Türkiye'yi, kendi ülkemizi. E, hani işte bir sürü etkileri, Hani bu sadece gözle görülür etkileri değil. Şu anda hani derinden yaşadığımız etkileri ki bu iklim krizinin e, yaşa yaşattığı bize e, zorluklar olsun, e, bütün bizlere getirdiği yenilikler e, ileride eğer böyle devam edersek e, hani hem plastik kullanımına hem yani geri dönüştürülemez plastiğe e, aşırı tüketime ve daha birçok şeye fosil yakıtların kullanımına devam edersek e, burada hani e, fark, farksız bir durum e, bizleri bekliyor. Yani iklim krizinin etkilerini daha fazla göreceğimiz bu durum bizleri bekliyor. Son olarak bahsettin fakat ee... gelecek planlarından biraz daha bahsetmek istersen hedeflerini ileride nasıl bir işte e, kariyer seçimin olabilir, nasıl tavsiyeler vermek istersen aynı zamanda seni dinleyen Ben gençler. şu anda bir, e, başladığım bir proje var. Ondan birazcık bahsedeyim. Bundan sonra kariyer hedeflerinden bahsetmek istiyorum aslında. Tamam. E, i̇zin olursa e, Biz şu anda aynı zamanda da e, ameliyat hastaları için doku olarak Bantuzer'in çalışıyoruz. İki arkadaşımla birlikte, Düzcü Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşımla birlikte. E, şu anda onun çalışmalarına başladık. Onun da düğmesini onu yapmak istiyorum burada. E, evet. Yaklaşık bir iki yıl İçinde de biz de bunun neticesini almayı planlıyoruz. Biliyorsunuz e, rejenerasyon, evet insan derisine var. Ama uzun bir sürede oluyor biliyorsunuz, 1,5-2 ay içerisinde oluyor. Biz de bunun daha e, zamanı kısaltarak, e, Malatya, ben aslında Malatyalıyım burada. kendi memleketimizin bitki olarak çok fazla var. Ve e, bir endemik bitkiden ekstrakt ettiğimiz e, ham maddeyle e, insan derisinde e, sentezlenebilen e, ve e, hani doğa gibi, yani doğada nasıl çözünüyorsa deride de kaybolabilen bir pan e, üzerine çalışıyoruz nano teknoloji üzerine çalışıyoruz ve onu da inşallah bir iki yıl sonra e, cevabını almayı ümit ediyoruz. E, ben biraz kariyer planlarımdan bahsetmek istiyorum. Aslında üniversiteden yakın bir iki yıl içinde mezun olmayı planlıyorum. Ee, ve mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı planlıyorum İtalya'da, kimya alanında. Ee, ve buradan aslında bu girişimi önebilir hem ticaretleşimi hem de bilim insanı e, olma hayalim var zaten. Ee, ve yurt dışında olsun hem de Türkiye'de e, uluslararası patentlerim işte olsun e, çalışmalarımla ilerleyerek e, ülkemi temsil etmeyi ümit ediyorum hem de hedefliyorum. E, edbilirim Allah burada <gülüyor> <gülüyor> diye her şeyi dedin çok güzel evet. anlattın Hani de, demek istersen böyle birkaç iki cümle evet. birlikte şunu söyle evet. evet. evet. e, gençlere şunu söylemek istiyorum ve aslında benim yaşım 14 yaşında 15 yaşında baş hani başlamak isteyen geçmişlik ve bilimsel çalışmalara başlamak isteyen gençlere Hiçbir e, olumsuz cümlelere takılmayın. Çünkü e, bu hayatta başarsanız da başarmasanız da insanlar yine konuşacaklar. E, ben e, bence benim annemin her zaman dediği bu. E, çünkü insanları takarak e, hani e, yaşarsak bence olmuyor. E, önemli olan çok çalışmamız lazım ve çok disiplinli olmamız lazım ve dediğim çok heyecanlandım şu anda. <gülüyor> ya yani, evet. yani nereden başlamaları gerektiğini yani de nereden başla? Evet, nereden evet. başlıyoruz? İmkan Başında da söylemiştim. İmkanı kendimiz yaratmalıyız. Nerede olursanız olun isterseniz doğuda olun, isterseniz bir köyde olun, isterseniz batıda olun. Öncelikle kendinize inanmalısınız. Daha sonra ee, yani bilimsel çalışmalarda eğer ilerlemek istiyorsanız bilim sanat merkezlerini kullanın önemli olduğunu Çünkü ben ilk başta öyle başladım, öyle kendimi yetiştirdim. İlk başta kendisi yetiştirin. Yani nereden başlamak istiyorsunuz. O alanda yetiştirdikten sonra bence ilerlemenizi tavsiye ediyorum. <gülüyor> Faydalı oldum. Yani öyle söyledim de ben öyle başladım çünkü. <gülüyor> Güzel. Yani e, sanırım yani benim, soru, benim sorularım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey olursa bir iki dakika son sözlerini alabilirim. Yoksa. Evet. Bir de şeyden bahsedebilir miyim, bilim sanal platformunda? Tabii, bir iki dakikamız daha var. Evet, evet. E, bu arada biz bilim sanal platformu diye bir girişim kurduk. Biliyorsunuz ülkemizde de bölgelerde, bilim alanında e, çok de bölgeler var. Çalışma yapmak isteyen gençler için biz de bu gençlerin önünü açmak istiyoruz ve onları desteklemek istiyoruz. Özel firmaların desteğiyle birlikte, bakanlık kurumların desteğiyle birlikte. Ee, biz burada aslında kimya, biyoloji, fizik, robotik kodlama alanlarında eğitim veriyoruz çocuklara. Her gittiğimiz illerde, dobalarda ve bilim şenlikleri düzenliyoruz. Ee, bu alanlarda proje yazma eğitimleri, bilimsel anlamda, girişimcilik anlamında gençlere destek veriyoruz. Ee, her farklı illerde e, girişimcilik kirbelere çalıştaylar yapıyoruz. Şu anda 38 ilde bilim sevmeyen çocuk kalması sloganıyla ve bilim istasyonunu diye başlatmış olduğumuz, İstasyon projemiz aslında birçok genç, 6000'den fazla gençimize ve çocuğumuza, e, çocuklar gençlere ve çocuklara e, belirli alanlarda destekler verdik, çalışmalar adına destek verdik. Umarım e, bilimsel platform olarak e, Haziran ayında dernekleşmeyi planlız ve daha çok kurumsal olarak e, ve daha sonra daha farklı akademik olarak yani gençlerin destekçisi olacağımızı söylemek istiyorum buradan. İnşallah bu yıl yazın işte Çevre Akademisi ve Sürdürülebilirlik anlamında akademiler başlatmayı planlıyoruz. Aynı zamanda girişimcilik akademileri bilim akademileriyle her gençin her çocuğun kendini keşfetmesi için elimizden geleni yapacağız ekibimizle birlikte. Çok güzel. Ee, evet efendim genç kuşaktan tanımanızı çok istediğim Emir Belli ile birlikteydik. Gelecekte Çevre Dostu daha büyük projelerle adını duymak üzere Emir. Çok teşekkürler programa katıldığın için. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Evet sayın açık dinleyicileri umarım röportajı beğenmişsinizdir. Emir Belli ile olan röportajımı dinlediniz. Şimdi iklim kuşağı konuşuyor programına son veriyoruz. Haftaya Cuma yine saat 14'te görüşmek üzere. Görüşene dek kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.